Batılı savunan, hainlerin sözlerine inanıp, onları savunucu durumda olma. Allah'ın kitabı, zalimleri savunmaya manidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, içtihat etmesinin caiz olduğunu söyleyenler, bu ayeti kerimeyi delil göstermişlerdir. Diğer bir hususta, çağımızda bu ve bundan sonraki ayeti kerimelerin kapsamına, Öncelikle giren bu husus birçok hallerde isyankar ve hainleri savunmanın men edilmesidir. Ve Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Günah işleyerek kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma. Bir çaba harcama. Çünkü Allah hainlikte ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar, insanlardan korkup, utanıp, kötü işlerine gizlerler de, Allah'tan utanıp gizlemezler. Eğer korksalardı, vazgeçerlerdi. Halbuki o, Allah, kendisinin razı olmadığı sözü, onlar gece kararlaştırırlarken kendileriyle beraberdir. Allah'ın ilmi, onların yaptıkları, yapacakları her şeyi kuşatır. İşte siz, bu,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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir günah işledikten sonra abdest alan, sonra iki rekat namaz kılan, arkasından da bu günahı dolayısıyla tam bir tevbe ile Allah'tan mağfiret dilerse, bu günahı kendisine bağışlanmayacak hiçbir Müslüman yoktur. Müsnet Hz. Ali radıyallahu anh'tan. Sağlıklı tevbe ise güç ve imkan varken yapılan kesin tevbedir. Kim bir günah kazanırsa, ancak kendi aleyhine kazanır. Allah, her şeyi hakkıyla bilici, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata ve günah işlerde, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, elbette o, bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Burada, hata ile küçük günah, günah ile de büyük günah kastedilmiş olabilir hata ile kişinin kendisiyle Rabbi arasındaki günah, günah ile de zararı kullara dokunan ve onlara haksızlık olan günahlar kastedilmiş olabilir. Ey Resulüm! Eğer sana Allah'ın lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir grup seni vereceğin hükümde saptırmayı tasarlamışlardı. Onlar kendi nefislerinden başkasını saptıramazlar ve sana da hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirdi. Ve sana bütün bu bilmediklerini öğretti. Sana Allah'ın lütfu ve yardımı çok büyüktür. Medine yerlerinden olan ve Müslümanlığı kabul etmiş bulunan Tume bin Ubeyrik radıyallahu An hırsızlık yapmıştı. Hakkındaki şikayetler bazı delillerle tespit edilmesine rağmen her nasılsa insanlardan utandığından,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 ve 113. Ayetleri indirdi. Onların haince kendi aralarındaki fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakayı veya bir iyiliği ya da insanların arasına düzeltmeyi emredenin gizli konuşması hariç. Kim de bunları Allah'ın rızasını isteyerek yaparsa biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz.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 alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız İşte Allah'ın vaadi kesin bir gerçektir Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir Ey Müslümanlar Allah'ın vaat ettiği sevaba ulaşmak ne sizin boş umutlarınızla ne de ehli kitabın boş umutlarıyladır Ancak iman ve salih amellerledir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 Ayrıca kadına iffetsizlik hali ve kocasına cüretkâr atakları dışında eziyet edilemeyeceği de bildirilmiştir. Erkeğin iffetsizlik ve çekilmez eziyetlerine karşı da kadının kocasını uyarma, hakime ve hakemlere başvurarak boşama ve boşanma hakkı vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Ey kocalar! Ne kadar arzu etseniz ve uğraşsanız,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 hepsi ancak Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün övgülere layık olan O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ındır. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi giderir, yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah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 Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El er Nisa suresi 105 ila 141. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul.